Merhaba arkadaşlar. Böyle bu hafta e, sık sık ders işledik ama artık bundan sonra haftada bire döneceğiz. Sınavınız nasıl geçti? Siz vize sınavlarını nasıl oluyorsunuz? Hayırlı akşamlar olsun. Herkes istediği saatte girip sınavını olabiliyor yani. Çok güzel. Peki e, sınavlarda kopya çekmeyi önlemek için e, tedbirler alıyoruz. Siz size yönelik bir tedbir var mı? Allah kolaylık versin. Sizin vizelerinizin eee etkisi ne oluyor? Yüzde kaç etkiliyor? Hmm. Lisansta yüzde %40 Dolayısıyla sizinki e, düşük olunca e, kopya evet hayırlısı bakalım evet şimdi bugün beraberce sabilik hakkında ve İslam hakkında biraz konuşacağız. E... Aslında İslam hakkında konuşmak yani kitabımız var e, dolayısıyla e, şeyimiz e, konuşmamız gerekecek muhtemelen vaktimiz kalırsa ondan da bahsedeceğiz sabiilik üzerine esas e, bu dersimiz 50 yani e, alma şartı da var tamam tabi 50 almak demek belli bir derece biliyorsunuz demek oluyor. İstanbul dışında finale girebiliyor musunuz? Yoksa sadece İstanbul'da mı finaller yapılıyor? Evet. Hayırlısı. Allah kolaylık versin işte. Her güzelliğin bir de zor tarafı var. Herhalde bu programın da en zor tarafı finaller için e, İstanbul'a gelmek olsa gerek. Burada olmayanlar için tabii. Evet. Şimdi... Hayırlısı inşallah kazasız belasız geçersiniz. Arkadaşlar sabilik hakkında konuşacağız dedik. Sabiliğin bir başka e, ismi mandenler. Manden, Mandeizm. Kendilerini mandenler olarak e, nitelendiriyorlar. Sabilik biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de adı geçen dinlerden bir tanesi bu i̇şte, e, ve Müslümanlar sabilerin hakim oldukları yer e, sabilerin yaşadıkları yere hakim olunca sabilere e, ehli kitap statüsü uygun görmüşler ve ehli kitap olarak değerlendirilmiş sabiler e, günümüzde aşağı yukarı 20 bin sabinin var olduğu tahmin ediliyor. Daha çok Güney Irak'ta yaşıyor bu Sabi'ler. Dicle ile Fırat Nehri'nin birleştiği yerde, Sulak arazilerde yaşıyorlar. Bir de İran'da yaşayan Sabi'ler de var. Onlar da nehir kenarlarında yaşıyorlar. Sabi'likte Mehir, Akarsu önemli. Bir şey. Çünkü sabiliğin en önemli ibadeti e, vaftiz diyebileceğimiz, gusül diyebileceğimiz akarsuda e, yıkanmak. E, bundan dolayı da e, akarsuya yakın yerlere yerleşmişler ve oralarda hayatlarını devam ettiriyorlar. E, Araplar sabilere subbi veya subba adı e, veriyorlar. Böyle anıyorlar şeyleri. Ama sabiler kendilerini sabi diye nitelendirmiyorlar. Daha çok manden e, diye nitelendiriyorlar kendilerini. E, manden de arif bilen hakikati bilgisine sahip olan kişi manasına geliyor. Veyahut da nasura e, kelimesini e, de kullanıyorlar kendileri için. Nasura da Kutsal öğretileri koruyup gözetenler manasına geliyor. E, dolayısıyla e, manden, manden veya e, olarak kendileri e, nitelendirirken e, kendilerini e, dışarıdaki insanlar sabi e, kelimesini kullanıyorlar. E, sabi nereden geliyor? E, vaftiz olan, gusül eden anlamında bir kelime sabi. Bu da işte sabilerin dışarıdan bakanlar için e, görülen en önemli ibadetleri e, sık sık vaftiz olmaları veya gusületmeleri, akarsuda yıkanmaları. Bundan dolayı da e, işte diğer insanlar onlara sabi adını vermiş olabilir diye bir görüş var. Sabi'lik e, bir e, sır dini, dini e, öğretilerini dışarıdaki insanlarla par, paylaşmayan bir din. E, dolayısıyla e, dışarıdan bakan insanlar sabi'lerin e, ibadet olarak yaptıkları e, şeyleri e, çok fazla gözlemleyemiyorlar. E, neyi görüyorlar bir tek? İşte dışarıdan baktıklarında akarsuda yıkanmalarını görüyorlar Bu da onların böyle isimlendirilmesine yol açıyor sabilik kendi bakış açısıyla mandenler ilk dinin kendi dinleri olduğunu düşünüyorlar Hz Ademle başlayan bir din olduğunu kabul ediyorlar ve bu dini işte günümüze kadar devam eden, bir gelenek olarak sahipleniyorlar. E, bu açıdan bakarsak, İslam dininin de e, kendisini ilk insan, ilk peygamber Adem ile başlattığını ve e, bu manada ilk din olduğunu, e, yani e, düşünmesiyle bir e, benzerlik arz ediyor. E, muhtemelen sabilik e, bugünkü haliyle, milattan önce ikinci yüzyılda e, Mezopotamya'da e, veya işte Filistin e, veya işte Filistin Ürdün bölgesinde e, ortaya çıkan bir e, dini hareket. Biliyorsunuz e, milattan önce dördüncü yüzyıldan itibaren e, Orta Doğu, Filistin, e, Mısır e, Helen kültürünün etkisi altına giriyor ve bu dönemde çeşitli e, Yahudilik mezhepleri, Yahudilik akımları ortaya çıkıyor. Bu Yahudilik akımlarından bazıları e, şeyden e, oldukça gelenekten oldukça uzaklaştığını görüyoruz. E, bu akımlara heterodoks akımlar adı veriliyor. Geleneğe uzak akımlar, yani geleneğin e, öğreti, çoğunluğun öğretisine e, aykırı şeyler. E, bu heterodoks akımlardan birisi de muhtemelen e, bizim bugün sabilik dediğimiz e, dinin e, özünü kökünü oluşturuyor. E, i̇şte e, bu dönemde biliyorsunuz e, eseniler var e, şeyde e, o bölgede, e, Kumran cemaati olarak da ad veriliyor. Waftizciler e, ve Nasurlar da. Aynı bölgede yaşayan e, dini gruplar. Daha sonra Hristiyanlık çıkıyor. Mesela Yahudiliğin bünyesinden bir yorum olarak çıkıyor. Müstakil bir din haline geliyor. E, yalnız aynı Hristiyanlıkta olduğu gibi her ne kadar Yahudiliğin içinden doğmuş bir dini gelenek olsa da e, mandenlik e, atalarının Yahudilerle mücadelelerini anlatıyorlar. Yani e, Yahudilerin e, bu e, işte e, mandenlerin öncülerine, sabilerin öncülerine ne kadar zulmettiklerini, nasıl onları öldürdükleri hakkında çok fazla e, rivayetler var kendi kitaplarında. E, benzer bir şey de biz e, İncil'lerde de görebiliyoruz. Mesela İncil'lerde de Hz. İsa'ya karşı Yahudilerin nasıl zulmettiklerini onun nasıl çarmıha gerilmesi için uğraştıklarını, e, Hazreti İsa'dan sonra arkadaşlarının başına nasıl e, çoraplar örüldüğünü e, anlatıyor e, İncil'ler, e, yeni ait kitapları. Benzer şeyleri biz e, Sabi literatüründe de görebiliyoruz. Yani Yahudilerin, e, Sabilerin geçmişlerine e, zulmettiği düşüncesi canlı bir şekilde e, var. Arkadaşlar en önemli dini liderleri Yahya. Biliyorsunuz Yahya aynı zamanda Hazreti İsa'nın da yani İncil'lerde bize anlatıldığı kadarıyla Hazreti İsa'nın da tanıştığı birisi. Aynı zamanda akrabalık bağı da olan birisi. Sabilere göre büyük önder, ışık peygamberi olarak adlandırılan birisi. Hazreti e, Yahya e, ve e, muhtemelen işte bu Nasralar cemaatinin e, ilklerinden e, işte e, Hazreti Yahya bir Yahudi olarak dünyaya geliyor aynı Hazreti İsa gibi e, ancak e, öğretileri e, anlattığı şeyler e, genel Yahudileri e, rahatsız ediyor e, Kudüs dışında e, Yerleşmek zorunda bırakılıyor. Kudüs dışında bir cemaat oluşturuyor. Ee, ve Hazreti e, İsa'yı da yani cemaatin en önemli işlerinden bir tanesi e, İncil'lerin bize anlattığına göre Vaftizci Yahya diye biliniyor. Yani adamın e, temel e, fonksiyonu, temel e, bilinen e, şeyi e, insanları vaftiz etmek. İşte e, Vaftizci Yahya e, hatta Hazreti İsa'yı da vaftiz ettiği bize İncil'ler tarafından e, anlatılıyor. Arkadaşlar e, Yahya'nın faaliyetleri o dönemde mevcut e, hakim olan Yahudi e, teşkilatında rahatsızlığa yol açıyor. Ve e, Roma'nın bölgedeki valisi olan Herodot'ta e, durum arz ediliyor, şikayet ediliyor. Ve e, sonuçta Yahya yakalanıp, daha sonra da başı kesilmek suretiyle idam ediliyor ve arkadaşları, onun peşinden giden insanlar sıkı takibata tabi tutuluyor. Bu olaylar, yani işte Yahya'nın başından geçenler, işte Yahya'nın etrafında olan insanların başından geçenler, Sabi'li'nin kutsal kitaplarında genişçe yer alıyor. Ee, yine e, şeyin e, bu kitapların anlattığına göre e, Yahya ile birlikte 365 e, ileri gelen e, nasuralı ileri gelenin yanı sıra e, çok sayıda binlerce de e, e, nasuralı öldürülüyor e, bu e, sabi geleneğine göre Şimdi değerli kardeşim, bu bizim bildiğimiz Yahya Aleyhisselam mı? Biliyorsunuz bizim kaynaklarımızda Hazreti Yahya'dan çok az bahsediliyor. Yani aynı Yahya'da olabilir, farklı bir şahsiyette olabilir, benzerlikler de var, farklılıklar da var. Dolayısıyla odur veya değildir dememiz çok zor. Yani muhtemelen odur, yani tahmin ediyorum öyledir ama... Ee, şimdi bizim ee, kaynaklarımızda ee, Kur'an-ı Kerim veya hadisler olsun bize ee, geçmiş ümmetlerden bahsederken ee, bizim tarihi bilgimizi artırmak, daha çok ee, işte bilmediğimiz şeyleri öğretmek için ee, bunlardan bahsedilmez bizde. E, Kur'an-ı Kerim ee, eski ümmetlerin tecrübelerini mücadelelerini e, yaptıkları e, iyi şeyler ve kötü şeyleri bize aktarmak için e, eski ümmetlerden bahseder. Ve çoğunlukla da e, şeyi yoktur. E, yani Kur'an-ı Kerim bunları verirken tarihi bilgileri değil, onun vurgulamak istediği şeylerin altını çizer. Mesela e, geçen de, e, yani daha önce bahsettiğim, hatırlamıyorum. E, Kur'an-ı Kerim'de ee, Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmesi olayı geçer. Ee, Tevrat'ta Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmesi olayı da geçer. İki taraf, iki kitapta da vardır. Ancak Tevrat'taki hikayeyle Kur'an'daki hikaye, ile Kur hikaye e, okunduğu zaman e, ortak bazı e, motifler, bazı fikirler olmakla birlikte tamamen birbirinden ayrı iki hikayedir. Mesela Tevrat'taki hikayede İbrahim'in kurban ettiği çocuğunun ismi zikredilir. Ve bu kurban hadisesinin cereyan etmesi hakkında bazı detaylar verilir. Kur'an-ı Kerim'de ise, yani bu çok çarpıcı bir örnektir. Çocuğun ismi zikredilmez bile. Yani çünkü kimin kurban edildiği, Kur'an-ı Kerim'in vermek istediği mesaj açısından önemli değildir. Önemli olan nedir Kur'an açısından? Hazreti İbrahim'in teslimiyeti ve çocuğun teslimiyetidir. Ancak Tevrat'ın anlattığı hikaye aynı kişi ve onun oğluyla alakalı hikayedeyse anlatılmak istenen şey, vurgulanmak istenen şey başka olduğu için baba, oğul ve bu süreç detaylı bir şekilde işlenir. Mesela e, özellikle e, Tevrat'ın amacı şudur. E, anlaşılan orada e, Hz. İbrahim'in e, soyundan e, bir çocuğu, bir çocuğunun soyunun seçilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu vurgulanmaktadır. Yani e, Tevrat'ın amacı şudur. Bu hikaye e, oradaki e, okunduğu zaman e, Tanrı e, i̇shak'ı ve İshak'ın soyundan gelenleri seçmiştir. E, i̇shak'ı kurbanlık e, olarak seçmiş ve İshak'ı daha sonra kurban olmaktan kurtarmıştır. Bu tarihe Tanrı'nın bizzat müdahalesidir. Ama Kur'an'ın böyle bir şeyi yoktur. Kur'an e, kimin seçildiği veya işte e, o kimin soyunun değerli olduğunu söylemek yerine amacı e, İnsanların başta bir peygamber, peygamberin çocuğunun olayı nasıl karşıladığı ve ona olaya nasıl tepki verdiğidir. Aynı şey biz işte Yahya durumunda da görebiliyoruz. Evet. Emin hanım bu Yahya isminin Allah tarafından konulduğu nerede şey yapılıyor, zikrediliyor? Evet. Meryem Suresi'nde mi? Yani şey, şu an e, hatırlamıyorum ben ayeti ama e, olabilir, olabilir. Şimdi e, İnşallah ben e, geniş bir zamanda bakarız Meryem Suresi'ne. Allah'ın Zekeri'ye müjde ve e, tamam tamam tamam evet şimdi arkadaşlar e, bu o, Yahya ve Yahya'nın arkadaşlarına karşı e, Nasuralılara karşı yapılan e, katliamdan sonra geri kalanlar e, kuzeye doğru kaçıyorlar. E, Mezopotamya'nın kuzeyine e, kaçıyorlar. Bu kaçan kişilerin sayısının 60 bin olduğu rivayet ediliyor. Ee, yani bayağı geniş bir e, kalabalık 60 bin kişi e, milattan önceki yıllarda e, gerçekten büyük bir kalabalık daha sonra geriye güneye göç ediyor bunlar e, milattan sonra e, 3. yüzyılda İran'da resmi din olarak kabul ediliyorlar ve e, buralarda e, İran'daki yaşadıkları dönemde e, sabiler altın çağlarını yaşadıkları kabul ediliyor Yani e, anladığımız Filistinde e, bir Yahudiliğin içinden doğmuş bir e, heterodoks akımken daha sonra Mezopotamyaya göç ediyor Mezopotamya'dan İran'a göç ediyor Şu an günümüzde hem İran'da hem de e, İran güneyinde Güney Mezopotamya'da e, mensupları olan, bir e, dini gelenek olduğunu görüyoruz. E, Tabi İslam e, e, işte 7. yüzyıldın başından itibaren e, önce e, Medine'ye sonra bütün Arap Yarımadası'na sonra hemen Arap Yarımadası'nın kuzeyindeki bölgelere yayılıyor. Çok kısa bir zamanda. Peygamber Efendimizin e, vefatından çok kısa bir zaman sonra e, bütün e, Irak, Suriye, Mısır, Filistin e, Müslümanlarının hakimiyeti altına giriyor. İşte 7. yüzyılda e, Irak'ın fethedilmesiyle birlikte e, Sabi'ler de e, Müslüman hakimiyeti altında yaşıyor. E, e, Yahudiler ve Hristiyanlar gibi zimmi statüsü onlara da tanınıyor ve e, onların şartlarıyla birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Görünen o ki arkadaşlar e, sabiler çeşitli inançlardan çeşitli dinlerden etkilenmiş o dinlerden e, şeyler e, etkiler taşıyan e, bir dini gelenek e, Yahudilik içerisinden e, ta, e, aldıkları Yahudilik'te var olan e, inançlar ve uygulamaların yanı sıra ölüm ve e, işte e, ölüm törenleriyle e, veya işte belli bir e, şeyi ayin yemekleri, ziyafetleri gibi ilgili konularda İran dinlerinden etkilendikleri tahmin edilmektedir. Ayrıca yıldızlarla ilgili şeyler de İran dinlerinden onlara geçmiştir. İlginç bir şekilde e, sabilikte sihir ve büyü e, uygulamaları da vardır, formülleri vardır. Bunlar da işte Mezopotamya'da hakim olan Babil Asur geleneği, dini geleneklerinden bahsediyor muhtemelen ödünç alınmış e, inançlar ve uygulamalardır. Mesela Hristiyanlıktan e, aldıkları e, bazı şeyler olabilir. E, kutsal gün olarak, mesela Yahudiliğin kutsal günü cumartesi iken e, sabiler pazar gününü kutsal gün olarak e, uyguladıklarını görüyoruz. E, bu şeyler e, yani her ne kadar Yahudi kökenli Oldukları kabul edilse de yaşadıkları e, Yahudilerin elinde yaşadıkları sıkıntılar, e, katliamlar, tahkibat sonucunda Yahudilere karşı çok sayıda polemik yazmışlar. E, Yahudilerle mücadele etmişler. Bunun bir sonucu olarak da Yahudilerle araları dini olarak ve sosyal olarak ciddi olarak e, ayrılmış. E, arkadaşlar... E, şu an Aramice, şey, e, Sabi'ler e, Arapça konuşuyor çoğunlukla. Yani İran'dakiler de muhtemelen e, Farsça konuşuyor. Ancak e, dini kitapları e, Mandence deniyor. E, Mandence, Aramice'nin bir e, diyalekti. Yani bir e, lehçesi. E, aslen işte e, Arapça, İbranice... Ve Aramice aynı sülaleden, aynı e, dil akrabası, e, aynı dil ailesinden geliyorlar. E, dini literatürleri mandence ama günlük e, şeylerde e, yaşadıkları ülkenin dilini kullandıkları, e, çoğunluğun yaşadığı işte Irak'taki Arapça'nın e, kullanıldığı e, biliniyor. Arkadaşlar, sahabilerin iki e, önemli tarihleri kategorisi var. Dini e, literatür olarak, kitaplar olarak. E, bunlardan bir e, kısmı yazılı metinlerdir. E, bunlar işte e, şeyler arasında nesilden nesile aktarılan e, metinlerdir. Bir de sır metinleri vardır. Yani e, ne kastediliyor? E, herkese gösterilmeyen, herkese anlatılmayan, herkesin okumasına müsaade edilmeyen e, bir e, ilahi bilgi bir e, layık olan insanların e, okuyabileceği öğrenebileceği layık olmayanların e, görmemesi gereken e, emanet e, olarak sır metinlerinin var olduğunu e, biliyoruz yazılı metinler olarak neler vardır temel kitapları var e, işte şeyde bazı e, işte ezoterik özelliğe sahip metinler vardır e, gizli bilgiler şey yapan bazı şiir divanları vardır. E, bunlar üzerine yazılmış şerhler ve e, tefsirler vardır. E, ayrıca e, biraz önce de bahsettiğimiz gibi e, astrolojiye çok e, ilgi duyan bir dini gelenek. İran'dan muhtemelen bu bir şeyi almışlar. E, gökteki cisimlerin hareketleri, burçlar üzerinde e, şey yapan yani bunlardan e, bilgi edinme iddiasında olan insanların üzerinde bunların etkisi olduğunu, bunların yorumlanmasını e, şey yapan e, bir dini gelenek. E, bu bilgileri içeren astrolojik metinler var. E, bir de büyü ve e, sihir metinleri var. Yani e, yapılması gereken korunmak için veya e, belli e, amaçlara ulaşmak için yapılacak büyüler ve sihir e, kitapları da var. Bu e, yazılı metinler arasında en önemli kitap, en büyük kitap Ginza denilen bir kitaptır. Veya bir başka adıyla Adem'in kitabı olarak da bilinir bu. Evet e, buna Ginza, e, Ginza genize demektir. E, genize kökünden gelir, hazine anlamına e, gelir. E, bir başka şekilde Draşya de Yahya e, diye başka bir kitapları var ve Kovasta diye bir başka kitaplarının da olduğunu biliyoruz. Bu Ginza e, işte 600 sayfa gibi e, büyük bir e, kitap e, ve işte sağ Ginza ve sol Ginza diye iki ayrı bölümden oluştuğunu e, bize kaynaklarımız söylüyor. E, aynı zamanda Hz. Adem'in hani biraz önce dersin başında söylemiştik ya eee Sabiler kendi dini geleneklerinin Adem ile başladığını e, iddia ediyorlar. İşte bu kitapta Adem'e verilen kitap olarak görülüyor. Adem'in kitabı olarak e, zikrediliyor. Ne var içinde bunun? Çeşitli dualar var. E, teolojik bilgiler var. Tanrı'nın e, e, hakkında bazı e, ifadeler, bilgiler var. E, i̇şte e, tarihi mitolojik bilgiler e, yer aldığını görüyoruz. İşte geçmiş olaylar hakkında bilgiler veriliyor. Daha çok mitolojik karakterde bilgiler. Ölüm, ölüm sonrası hayat ve benzeri konulara, işte kıyamet ile alakalı konulara da bu kitapta yer verildiğini görebiliyoruz. Bu yazılı metinlerden ikinci olarak bahsedebileceğimiz kitap Drashya De Yahya'dır. Yani Yahya'nın öğretileri. E, şimdi Arapça bilenler e, muhtemelen hatırlayacaktır. E, e, şey e, İbranice, Aramice ve Arapça bunlar hepsi aynı dil ailesine mensuptur ve e, gerek gramerleri gerek dil e, kelime e, hazineleri bir e, aynıdır. E, telaffuz farklılıkları vardır, bazı detay farklılıkları vardır ama. E, çok büyük uçurumlar yoktur. Mesela e, şeyde Drasya e, derese kökünden gelir. E, Arapçada biliyorsunuz Sin ve Şin iki ayrı harftır. Yalnız İbranice'de, Aramice'de Sin ve Şin iki ayrı harf değildir. İkisi bir harftir. Ve e, Sin ve Şin aynı telakki edilir. E, dolayısıyla Drasya de Yahya Yahya'nın e, dersleri, öğretileri anlamına gelen bir kitaptır. Evet e, burada Yahya'dan bahsediliyor. Yahya'nın hayatından veya Yahya'nın insanlara öğrettiği konulardan detaylıca bahsediliyor. Yine üçüncü bir e, ana kitap olarak e, e, Adem'in kitabı e, e, Yahya'nın öğretilerinden sonra Kolasta diye e, bahsedilen isim verilen bir kitap var. Bu Kolasta koleksiyon ya da övgü anlamlarına geldiğini notlarımız bize söylüyor. nedir bu şey? İşte en önemli dini ibadet olarak gusülden bahsediyor. Yani vaftiz nasıl olunur, nasıl gusül yapılır, hangi şartlarda yapılır, niçin yapılır? Bunların detaylarını öğretiyor. Ayin yemeklerinden bahsediyor. Yani topluca yenen ve ibadet amacıyla Belli bir e, dini gaye için yenen yemekler vardır. E, bu yemeklerin e, detayları hakkında e, ve benzer ibadetler hakkında bilgi verir. Dualar ve uygulamalar hakkında, dini uygulamalar hakkında bilgi verir. E, günlük ibadet kitabı niteliğindedir. Dua kitabı niteliğindedir. Bir insanın günlük hayatını dini e, çerçevede yaşarken takip etmesi gereken e, bir kitap olarak düşünülebilir. Sır kitapları ise e, herkese gösterilmeyen, herkese okutulmayan, herkese paylaşılmayan, sadece rahiplerin, yani e, dini e, kendini dini adamış e, kişilerin e, kullanabildiği, okuyabildiği e, kitaplardır. E, bunların e, birkaç is yani örnek isim verilebiliyor. E, muhtemelen bu kitapları çok az e, sabi olmayan veya şey rahip olmayan kişi görmüştür. E, görseler sır kitaplar oldukları için e, o kültürün içinde olmayan insanların anlamasının zor olduğu kitaplardır. Dolayısıyla e, elinize alsanız da çok fazla bir şey anlayabileceğinizi düşünmüyorum. Mesela bunlardan bir tanesi e, 1012 soru anlamına gelen Elf Trishar Şualey diye bir e, kitaptır. Bakın, elf bizim bildiğimiz Elftir. Trishar, Tisate Pardon, Tisate olmadı. E, i̇sna Asharın bir bağı olacak ama Trisha Ashar diyor. E, Şualey de sual işte bahsettiğimiz sualey çoğul hali. Yani 1012 soru. Tabii 1012'nin ne olduğunu ve işte bu soruların e, ne tür sorular olduğunu e, doğrusu e, şeyin dini geleneğin dışında olan bizler e, çok fazla bilemiyoruz. E, i̇şte benzer bazı kitaplardan da bahsetmek mümkün. Bu eserlerin içeriği daha çok ilahiyat konuları. Allah hakkındaki telakkiler, e, ölüm sonrası hakkındaki telakkiler ve çeşitli mitolojik e, bilgiler buralarda yer alıyor. Geçmiş dönemlerde yaşanmış olaylar, bu olaylarda işte e, cereyan eden olağanüstü şeylerden bahsediliyor. E, bu e, şeyleri, e, bu kitaplarda dediğimiz gibi rahipler tarafından okunabiliyor. E, onların dışındaki insanlara kapalı. Astrolojik metinler ise ee, gelecekle alakalı e, günümüzde bile artık astroloji e, yani en yani e, nasıl diyelim teknolojinin bu kadar geliştiği bir ortamda bile e, internete zaman ilk önce karşınıza çıkan haber sitelerinde astroloji bilgileri yer alıyor. Şu burcun başına ne gelecek? Bu burca ne olacak? E, bu konuyla alakalı bir şey var. Aranızda bu burçların şeyini e, yani burçların insanlar hakkında doğru fikirler verdiğini, işte burçların insanlar üzerine etkili olduğunu düşünen var mı acaba? Yani bu astroloji işte zengin olacaksın, fakir olacaksın, işte sevdiğinle buluşacaksın, yok şu olacak, yolculuğa çıkacaksın gibi şeyleri kastetmiyorum. Mesela işte belli bir burca mensup olur. yani doğduğunuz tarihe denk gelen bir burç var ve bu burcun insanın kişiliğine, insanın davranışlarına etkili olduğunu düşünenler var mı aramızda? Evet, fal kısmı şöyle olacak, böyle olacak diye bir şey söyleyemeyiz tabii. Ama sanki hani, e, yakın tarihlerde doğan insanların hani mevsimler gibi yani mesela e, ne bileyim işte bir Ocak ayı nasıl soğuksa işte e, Ocak ayında e, ne bileyim işte insanların e, sıcak bir tecrübe yaşaması nasıl mümkün değilse e, yani işte Ocak ayında doğan insanların da ortak bazı şeyleri var herhalde. E, ben çok bu işlerden anlayan... E, Merak eden birisi de değilim ama benim bir arkadaşım e, işte psikolojik danışman olarak çalışıyordu bir e, e, üniversitede bu şeyin e, yani e, astrolojinin e, veya şöyle diyeyim burç bilgisinin e, onu çok etkilediğini yani işini çok kolaylaştırdığını gençlerin bu konuyu çok ciddi aldıklarını ve yani bu bakış açısıyla yaklaştığı zaman gençlerin pek çok sorununu da çözebildiğini söylemişti bana. Doğrusu yani öyle bir pozisyonda olmadığım için ben çok fazla bilgim yok ama herhalde bir şey var. Mesela Hinduizm'de de şeyle hani sizin doğduğunuz zamanla şey arasında çok önemli bir ilişki var. Kişiliğiniz, kaderiniz. Mesela Hinduizm'de bu iş çok daha ciddi. Eğer bir insan evlenmek istediği zaman Önce gidip e, şey yapıyor, e, ne diyeyim, e, din adamına e, şey soruyor. Yani ben e, filan kişiyle evlence e, işte benim doğum tarihim, doğum işte burcum şu, onun bu. E, biz birbirimize denk miyiz, uyumlu muyuz? Yani din adamı bunları e, değerlendirip e, şey yapıyor, e, nasıl diyeyim? işte uyumlu olup olmadıklarını söylüyor ve bu karar doğrultusunda insanlar e, şeylere devam ediyorlar. Evlilik e, sürecine devam ettiklerini söylüyorlar. Ben burcumu söylemeyeyim müsaade <gülüyor> Evet. Yani çok önemli bir şey değil ama yani her neyse. E, ne dedik? Şey önemli. Astroloji e, çok önemli. E, bunlar astroloji sadece işte şeyle alakalı değil ileriye yönelik e, kehanette bulunma için de kullandıklarını biz görüyoruz Ayrıca işte cinler cinlerin insanlara etkileri cin altında cinin etkisi altında olan insanların e, bundan kurtulması için yapılacak şeyler de yine bu metinlerde yer alıyor doğum ölüm yeni yıl evlenme gibi e, şeylerde. E, hesaplar ebced hesapları e, ve bu hesapların işte e, çeşitli boyutları e, bu kitaplarda e, astrolojik metinlerde yer alan e, şeyler Evet e, arkadaşlar e, biraz önce bir arkadaşımız sormuştu bu adamların e, dilleri nedir diye e, sabi kutsal metinleri Aramice'nin e, bir lehçesi olan Mandence'yi kullanıyorlar. E, ancak günlük ibadet e, hayatlarında e, Arapça e, kullanıldığını e, biz e, biliyoruz. E, Mandence e, günümüzde sadece rahipler tarafından anlaşılabiliyor, okunabiliyor, yazılabiliyor. E, bu şeylerin e, dini literatürü ise işte milattan önce ikinci yüzyıllara kadar gittiğini söylemiştik tarihlerinin muhtemelen o dönemde ortaya çıktılar ama e, literatürün oluşması milattan sonra ikinci, üçüncü yüzyıllara kadar e, devam ediyor. E, yani muhtemelen üçüncü yüzyılda e, şey e, artık e, manden e, literatürü şekilleniyor. E, bakacak olursak aynı dönem Yahudilerin, e, şu an yaşayan Yahudilerin e, ana gövdesini oluşturan Rabbinik literatür, Rabbinik geleneğin de sonra 3. yüzyılda e, şeylerini, metinlerini e, derlediğini görüyoruz. Mesela Rabbinik literatürün ilk ortaya çıkan eserin ismi Mişna'dır. E, Rabbinik Yahudiler derler ki Tanrı Musa'ya iki şeriatı. Ki, tora vermiştir. Bunlardan birisi yazılıdır. E, o işte kitabı mukaddestedir. Diğeri ise sözlüdür. O sözlü e, kitap sözlü olarak aktarılır. Üçüncü yüzyılda ne yapılır? E, yazılı hale geçirilir. İşte e, Yahudiliğin bir e, kolu e, Rabbinik gelenekte e, üçüncü yüzyıl böyle e, işte kitabın oluşması, Mişne'nin oluşması şeklindeyken Yahudilik içerisinde doğmuş diğer bir şey nasıl diyelim dini gelenek olan Mandenler'de de kutsal literatür yine aynı dönemde netleştirmiştir. Peki bunların tanrı anlayışı nasıldır? Nasıl bir tanrıya inanırlar? Bunların tanrı anlayışı biraz farklı. Nasıl farklı? Ee, e, mesela Yahudilikteki gibi bir tek tane anlayışının olduğunu görmüyoruz. Yüksel Bey'in de ifade ettiği gibi dualizm söz konusu. İki e, gücün varlığına inanıyorlar. E, i̇yi veya ışık ve karanlık e, tanrılarının var olduğuna inanıyorlar. Böyle bir e, dualizm söz konusu. Bir tarafta ışık ve nur alemi vardır. Diğer tarafta ise karanlık alemi vardı. İki alemin varlığına inanıyorlar. İşte ışık aleminin başında yüce hayat veya kudretli ruh yüceliğin efendisi gibi isimlerle anılan e, ışık kralı bulunuyor. Işık efendisi bulunuyor. Melka da Nura diyorlar. Bak Melka melik Arapçadaki melik kral demek melik. Melka da Nura Nura da nur işte yani nur kralı. Nur Efendisi, Işık Kralı manasına geliyor. Işık tarafının e, yöneticisi. E, i̇şte bu tanrı ezeli, ebedi, kimseye şeyi olmayan yüce münezzeh bir tanrıdır. Yani bu tanrıya bakacak olursanız işte e, monoteizmin, e, Yahudiliğin, Hristiyanlığın, İslam'ın Allah anlayışına benzer olduğunu görüyoruz. İşte en üstün niteliklerle mücehездir. Bütün eksikliklerden yücedir, münezzehtir. Kesinlikle hiçbir e, eksiklik barındırmaz zatında ışık tanrısı. Işık e, alemi ve bu alemin tüm varlıkları kötülükten tamamıyla münezzehtir. E, bu alemde yokluk, eksiklik, fanilik ve yanlışlık gibi sıfatlardan da tamamıyla uzaktır. Evet şey Bu şeyi kuzey yönü temsil ediyor. İnsanlar ibadet ederken mandenler kuzeye yöneliyorlar. Yani ışık aleminin kuzeyde olduğuna inanıyorlar. Bunun tersi karanlık aleminin ise güneyde olduğuna inanılıyor. Şeye göre, sabilere göre. Evet, böyle bir e, tanrı anlayışı var. Karanlık ise bu aydınlık alemin tamamen aksini e, şey yapıyor. Yokluk, eksiksiz, eksiklik, düzensizlik, kaos e, veya bunları da e, bu anlamlara gelen kara su e, nun e, olduğunu, kara sudan ibaret olduğunu e, söylüyorlar e, karanlık aleminin. Bu alemin yönü ise güney. Evet e, bu şeye büyük canavar adı da verilen işte e, şeyin karanlık alemin kralına da büyük canavar da denilen Melkada Huşuka adı veriliyor. E, yani karanlık kralı e, şeyde güneydeki o karanlık aleminin e, yöneticisi. Bu alemde de sayısız derecede kötülük varlıklar vardır. İşte bu kral bunların hepsinin yaratıcısıdır ve bunları etrafa yaymak için çaba gösteren kötü tanrıdır. Birçok olağanüstü niteliği vardır. İşte bu şey işte bütün kötü vasıflara, kötü sıfatlara sahiptir. Yani birbirine zıt, birbirine e, rakip iki tane Tanrı'nın olduğu fikri yani e, tam anlamıyla bir dualizmin olduğunu biz burada görebiliyoruz. E, bu e, Sabi inancına göre, teolojisine göre Hani e, aydınlık kralı ile karanlık kralı ikisi de ezeli ve ebedidir. Bunlar eskiden beri vardır ve sonsuza kadar varlıklarını Devam edecektirler ve bunlar mücadele halindedirler. Dünyanın bir sonu vardır. Yani biz dünya e, içerisinde yaşayan varlıkların bir sonu vardır. Bu e, sabilerin e, görüşüne göre e, sonunda yeryüzündeki bütün kötü varlıklar yok olacaktır. E, ancak e, karanlığın e, şeyi, kralı, Varlığını sürdürecektir. Ebediyen var olmaya devam edecektir. Ancak e, aydınlık kralı, e, karanlık kralını kendi kabuğuna hapsedecektir. Ve böylece e, dışarıyı etki etmesi e, mümkün olmayacaktır e, şeyin e, karanlık kralını. Şimdi bir kainat tasavvurları var olduğunu görüyoruz. İşte bir ışık ve bir karanlık alemi var. Bunun mitolojik bazı anlatıları var. Önce karanlık alemi var. Orada yaşayan bazı varlıklar var. Bunlar yasaklanan bir şeyi gerçekleştiriyorlar ve karanlık aleme bakıyorlar. Bu bakışlarının sonucunda bu yasaklanan işi yapanlar düşüyorlar. Şimdi e, İslam'da da olan, e, Yahudilikte de, Hristiyanlık'ta da olan e, bir şey var. Biliyorsunuz e, Hazreti Adem ilk yaratılan insan e, Allah'ın yasaklamış olduğu e, bir şeyi yapıyor. Ve bunun sonucunda yaptıkları bu e, yasak işin sonucunda e, sahip oldukları statüde bir e, kayıp yaşanıyor. Yani yaşadıkları cennetten çıkartılıyorlar, dünyaya gönderiliyorlar, sıkıntı görüyorlar. Yani e, Tanrı'nın katındaki değerleri düşüyor e, filan. E, buna yani bu o, şeyde e, mesela Yahudilikte ve Hristiyanlıkta buna ilaveten meleklerin de e, böyle e, Allah'ın yasakladığı şeylerden yani bazı şeylere bulaşıp şey yaptıkları, düştükleri, değer kaybettikleri kabul ediliyor. İslam inancına göre melekler Allah'ın emirlerine harfiyen uyan kesinlikle dışarıya çıkmayan varlıklar oldukları için şey değildirler. Yani böyle bir düşmeleri söz konusu değildir ama Yahudilik ve Hristiyanlıkta bu var. Aynı fikri biz şeyde de görüyoruz, sabilikte de. Yani e, aydınlık dünyada yaratılmış ay, nurani varlıklardan bazıları e, yasak olan e, şeye ilgi duyuyorlar, merak ediyorlar. Ne var orada diye ilgi duyuyorlar ve oraya e, böyle e, kaçak bir bakış attıklarında e, bunun cezası olarak işte e, o aleme düşüyorlar. Karanlık alemin içerisinde e, var olma e, yaşamaya başlıyorlar. Evet, e, bu şeyin e, yani öğrettiği şeylerden bir tanesi. Şimdi e, sabiylere göre e, bu durumdan e, yani kurtuluş mümkündür. E, i̇şte e, bizim e, bu dünyadaki hayatımız, bu dünyadaki bedenimiz, e, işte şeydir süflidir basittir kötüdür e, ulvi olan e, yüce olan şey e, ruhani olan ruhtur. Evet Ayşe Hanım doğru bilim kurgu filmi gibi e, yani e, mitoloji işte bu yani e, geçmişe yönelik e, kurgulanan e, şeyler bunlar e, tabii biz bunları böyle isimlendiriyoruz ancak e, bu inanan insanlar Bunların gerçekte var olduğunu, böyle gerçekte yaşanmış olduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla yani biz bunları anlatıyoruz, biliyoruz. Ancak bunları yargılamak için değil tabi. Yani eğer bir grup insan bu konuşulan şeylere inanıyorsa, biz onların inancıdır deyip devam edeceğiz. Yani mümkün mertebe diğer insanların inançlarını yargılamamak. Ee, bizim prensibimiz olması lazım. Ha, katılmayabilirsiniz. E, şey yapmayabilirsiniz ama e, onların inançları olduğu için onlara e, saygılı olmak sosyal barışın e, bir şeyi. Nasıl diyelim? E, gereği gibi. Yoksa bu sefer Kur'an-ı Kerim de biliyorsunuz e, yasaklıyor. E, müşriklerin Rablerine sövmemek gerektiğini bildiriyor. Çünkü e, o insanlar e, kendi değer verdikleri kutsallarına mukayese ederek Allah'a söylemeye başlarlar ve bu da e, çok büyük bir yanlış olur diye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Evet. E, demek ki kurtuluş ruh için vardır. Beden e, bu dünyaya aittir ve süslü bir şeydir. E, ruhun kurtuluşu bu bedenin e, cenderesinden kurtulmaktır, çıkmaktır. İşte e, bu dünyadan kurtulunca, bu bedene, e, bu dünyaya ait bedenden kurtulunca ruh kurtuluşa erar. E, i̇şte peki nasıl kurtuluşa erar ruh? E, neyle kurtuluşa erar? E, i̇şte e, sahabiliğin öğrettiği şeyleri, e, inançları e, kabul ederek, ve öğrettiği ibadetleri yerine getirerek siz kurtuluşa erebilirsiniz. Yani size kurtuluşun yolunu sabilik, manden öğretisi gösterir ve bunu yaparak kurtuluşa erebilirsiniz. İşte bu kurtarıcı bilgi, ki işte buna hikmet veya kutsal bilgi de deniyor. şey tek yolu işte bu bilgiye sahip olmaktır. Siz bu bilgiye sahip olduğunuz zaman kurtuluşa erersiniz. Bunun dışında kurtuluş mümkün değildir diye öğretiliyor şeyde. Aynı bu Hristiyan inancına göre kilisenin dışında kurtuluş yoktur dediği gibi Manden inancına göre de bu bilgiye sahip olmayan kişiler kurtuluşa eremeyecektir diyorlar. Bu bilgi nasıl bir bilgidir? Arkadaşlar bu bilgi kazanılan bir bilgi değildir. Bu bilgi çalışılarak elde edilen bir bilgi değildir. Bu bilgi vehbi bir bilgidir. Verilen bir bilgidir. Bahşedilen bir bilgidir. Dolayısıyla siz bu bilgiye layık olduğunuzu ispat etmek için çalışmak zorundasınız. Ki size verilsin bu. E, layık olmayanlara bu bilgi verilmez. Evet. Nasıl peki biz şey yapacağız, buna layık olduğumuzu göstereceğiz? Doğru şeylere iman edeceğiz ve doğru ibadetler yapacağız. Bunun dışında yani sahabiliğin öğrettiği inançları ve ibadetleri yerine getirmediğimiz zaman biz bu bilgiye layık olmadığımızı göstermiş oluruz. Biz bu bilgiye layık olmadığımız zaman da kimse bize bizi kurtaracak olan bu bilgiyi vermez. E, sabi literatüründe yine önemli bir konu vardır. E, ahir zaman e, dünyanın sonuyla alakalı bir bilgi vardır. E, şeye göre dünyanın 3 e, evresinden bahsedilir. İşte 400 küsür bin yıl devam eden bir dünya tarihi e, şey yapılır, anlatılır. Bu üç evre e, işte Hazreti Adem'le başlar. E, bir keresinde hastalıkla e, sona erer İnsan nesli sona erer Bir aile kurtulur. Ondan sonra ateşle sona erer ikinci defa e, bir aile daha kurtulur. Yeniden çoğalır e, ondan. Üçüncü defa da e, Nuh tufanıyla suyla şey yapılır ve bir aile kurtulur. Bunun dışındaki herkes ölür. E, bu üç şeyin sonuncusunda biz yaşıyoruz şu an. İşte e, Nuh tufanından sonra tekrar e, çoğalan insanlarız bizler. <gülüyor> Bunu öğretir. E, son şeyde olduğumuz için aynı zamanda ahir zamanda yaşıyoruz. E, ahir zamanda kötülükler, zulüm, Fenalıklar, fitne, savaşlar artar. Yani bakın İslam'ın şeyine, ahir zaman telakkisine sadece İslam'ın değil, e, şeyinde, e, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin de ahir zaman telakkisine benzer e, bilgiler var burada. Kötülükler artar bu dönemde. E, bu dönemde Sabiylere e, zulmedilir. E, bu insanlar kovuşturulur bu insanların peşine düşülür, bu insanlara zarar vermeye çalışılır, tabi ve denge bozulur, tabiat alt üst olur, kıtlıklar görülür, kuraklıklar görülür, doğal afetler olur, yangınlar olur, çölleşme olur, ne bileyim depremler olur, seller olur ki bunlar gördüğünüz gibi günümüzde yaşadığımız şeyler. Bunların hepsini kıyametin alameti olarak, kıyametin yaklaşması olarak değerlendirilir. Arkadaşlar, bu tabii olayların tabii felaketlerin Allah'ın bir uyarısı olduğu fikrini bazı Müslüman alimler dillendirmişlerdir. Özellikle biliyorsunuz bu yakın tarihimizde işte gerek Adapazarı, Gölcük, önce Gölcük'te daha sonra Adapazarı'nda yaşanan büyük depremlerde bunun Allah'ın bir uyarısı olduğunu söyleyen Müslüman alimler çıkmıştır. Ancak başka dini geleneklerde de benzer büyük felaketlerin Allah'ın uyarısı olarak değerlendirildiğini biz görmekteyiz. Yani mesela büyük bir kıtlık veya büyük bir yangın veya büyük bir sel, büyük bir deprem Allah'ın bir uyarısı olarak değerlendiriliyor pek çok dini gelenekte. Sabilerde Bunlardan bir tanesi. Ee, i̇şte bu ahir zamanda her şey ters yüz olur diyor şeyler. E, Sabiler hani meşhurdur. Efendiler hizmetçi. Hizmetçiler efendi olur. Ayaklar baş. Başlar ayak olur diye öğretiyor sabi e, geleneği. Salgın hastalıklar başlar. Çeşitli belalar insanları kasıp kavurur. E, bu e, şeyde. Bu e, beklentileri destekleyen çok sayıda şey bulmamız mümkün çaresini bulamadığımız Mesela en son çıkan yaygınlaşan salgın hastalıklardan birisi Mesela bundan 30 sene evvel filan AIDS hastalığı yaygınlaşmıştı çıkmıştı çaresizdi şimdi ona yönelik bazı çareler geliştirildi bazı ilaçlar tespit edildi şimdi Ebola diye bir hastalıklar Ebola ile mücadele ediliyor. Daha sonra başka hastalıklar çıkabilir. Bunların hepsi inanan insanlar tarafından işte bir kıyamet alameti olarak değerlendirilebiliyorlar. Evet. Bunların hepsi dünyanın sonunun iyice yaklaştığını gösteren deliller olarak görülüyor. İşte böyle dünyanın sonunun ahir zamanın geldiğini gösteren bu şeylerin arasında bir ahir zaman kahramanı çıkacaktır. Bir Mehdi diyebileceğimiz, kurtarıcı diyebileceğimiz, Mesih diyebileceğimiz birisi çıkacaktır. Buna son savaşçı veya son kral adı da verilmektedir. Praşay Siva deniyor. İşte Arami şeyinde, dilinde. Praşay Siva ortaya çıkar ve yeryüzüne hakim olur. Yeryüzündeki bütün kötülüklere son verir savaşları bitirir, fitneleri e, sona erdirir zulümler sona erer. Mehdi'nin gelişiyle i̇şte bu e, ahir zamanda ortaya çıkması beklenen şahsiyettir doğal düzeni tekrar şey yapar e, e, normale çevirir e, o kadar e, şey yapar ki etkili olur ki artık hiç kış olmaz çünkü e, şey kış Orta Doğu'da, işte Irak gibi yerlerde zor bir mevsimdir. Yani idealdeki şeyde hiç kışın olmaması ideal bir mevsim olarak düşünülüyor. Ve böylece bir altın çağı yaşayacağız diye inanıyorlar. Mehdi denilen Praşay Sivan'ın hakimiyeti altında. Bu şey, hükümranlık dünyanın sonuna kadar devam edecek. Peki nasıl dünyanın sonu gelecek? Ee, bir kıyamet olacaktır. Bu kıyamet havanın zehirlenmesiyle e, başlayacak ve bütün canlılar yok olacaktır. Havanın kirlenmesi, zehirlenmesiyle. Ee, bakacak olursanız yani bazı şeyler hani vardır ya böyle eski kehanetler şöyle olacaktır, böyle olacaktır. Şimdi bu e, sahabilerin de e, kıyametle alakalı beklentilerinin e, şey oldukları yani ee, günümüzdeki yaşanan zorluklar, çevre kirlilikleri, ne bileyim işte e, çeşitli tabii felaketlerle örtüştüğünü görebiliyoruz. Ee, yani muhtemelen biz e, havanın zehirlenmesi sonucu zehirlenmesi sonucunda e, öleceğiz diyorlar. Ee, önce yeryüzü, sonra çevredeki gezegenler ve bütün e, evren yok olacaktır diye inanıyorlar. Kıyamet sonrası bu düzen yıkıldıktan sonra ruhlar için hesap kurulacaktır ve hesap yapılacaktır. İşte e, iyiler e, ödüllendirilecek, kötü ruhlar, günahkar ruhlar cezalandırılacaktır. Günahkar ruhların e, cezasını çekmek için bizim cehennem olarak telakki ettiğimiz şeye e, onlar sabiler suf denizi diyorlar. Suf denizine atılacaktır ve orada e, eziyet görecektir e, günahkarlar. E, sabilerin dışındakiler e, o kurtarıcı bilgiye hiç sahip olmadıkları için sonsuza kadar e, Suf denizinde kalacaklardır. E, şimdi bu dinler tarihinin sıkıntılı yönlerinden bir tanesi bu depresif e, şeyi insanı depresyona sokuyor. Hristiyanlığı okuyorsunuz, Kristianlık diyor ki işte. E, İnanmazsan İsa'ya diyor, sonsuza kadar yanacaksın diyor, cehennemdesin. Bunlar diyor ki, bize inanmazsan sonsuza kadar suf denizindesin. Şimdi, <gülüyor> e, yani e, gerçekten zor bir durum. <gülüyor> Arkadaşlar, kısaca şeyden de bahsetmek istiyorum. İbadetleri nelerdir bu insanların? Temel ibadetleri, e, başta da bahsettiğimiz gibi, Sabilerin en önemli ibadeti vaftizdir. Üç çeşit vaftizden bahsediliyor. Bu vaftizlerden birincisine Masbuta adı veriliyor. Masbuta rahiplerin yönettiği törenle en az haftada bir kez pazar günü kişinin akar bir suda yıkanmasıdır. Vaftizin gözetimi altında, din adamının, rahibinin gözetimin altında olacak masttı. İkinci e, tür e, şey e, vaftiz veya e, boy Eee tamaşa diye isimlendirilir. E, nasıl bizdeki e, bizde e, dini anlamda e, bir e, kirlenme söz konusudur. Hani e, fiziki bir kirlenme değil. E, ne diyoruz? Hadesten necaset diyor. E, hadesten taharet diyoruz. E, necasetten taharet değil. Yani hadesten e, dini bir e, kirlilik algısı var. Aynısı şeyde de var. E, de. Bunlardan e, böyle bir durumda e, temizlenmek için e, tamaşa e, yapıyorlar. Bu da e, bir raibin yardımı olmaksızın, e, bir rahibin e, yönetmesi gerekmeksizin e, kişinin akarsuda üç kere e, dalıp çıkmasıyla e, yapılan bir temizliktir. Üçüncüsü daha e, sınırlı, daha küçük olanı ise rışama diye anılmaktadır. E, günümüz, bizim Müslümanlar da e, normalde yapılan abdest benzeri bir yıkanma türüdür. E, yani e, daha sık yapılan, daha e, az detaylı olan bir temizlenme türü olduğunu bize söylüyor kaynaklarımız. Arkadaşlar burada önemli olan şu var. E, bu e, törenlerin e, mutlaka ve mutlaka akarsuda yapılması gerekiyor. Ya akarsuda veya akarsuya açılan bir kanalda yapılması lazım. Durgun durağan suda bu e, ibadetleri yapmak mümkün değildir. Bu e, temizlenme ritüellerinin yanı sıra ayin yemeklerinin varlığını da biz görüyoruz. Başta söylemiştik, bu muhtemelen İran dinlerinden geçen bir gelenektir. Çeşitli vesilelerle e, Sabiiler e, aynı yemekleri düzenliyorlar ve bu yemeklerde işte e, hep beraber e, şeyin son, bir ritüel uygulandıktan sonra e, yemek yeniyor. Özellikle ölen kişilerin arkasından bu tür ayin yemekleri yapılıyor ki ölen kişinin ruhu hızla ışık alemine varsın diye bu hazırlıkları bu törenleri yaptıklarını biliyoruz. Bu törenleri ayin yemeklerini rahipler yönetiyor. Özel yemekler hazırlanır ve çeşitli dualar eşliğinde, çeşitli ayinler eşliğinde bu yemekler e, tüketilir. Evet. Sabi'likte dua e, yaygın e, bir şeydir. E, uygulamadır. Ancak e, dua bizdeki namaz gibi bir e, uygulama değildir. Bir ibadet değildir. E, bizdeki gibi secdesi ve e, rükûsü olan bir ibadet e, yoktur. Ancak e, kuzeye dönülerek dua etmek e, vardır. Ginza'ya göre arkadaşlar belirli saatlerde Ginza'ya göre gündüz saatlerinde 3, gece saatlerinde 2 kez olmak üzere toplam 5 kez kuzeye yönelerek dua etmek gerekmektedir. Bu dua kuzeyde olduğu kabul edilen ışık Krallığı'na, ışık Alem'ine ve onun yöneticisi olan ışık Kralı'na sunulan bir duadır. Bu uygulamanın var olduğunu biz biliyoruz. Ee, bunun haricinde e, bizdeki e, oruc'a benzer bir e, orucun olmadığını söyleyebiliriz. Ancak e, sabiler e, eli, dili, kalbi, kulağı ve diğer organları kötülükten uzak tutmak şeklinde bir oruç e, uygularlar. Yani e, din adamları, e, insanları. Ee, işte organlarını kötülüğe bulaştırmamak, işte zihnini kötü şeylere e, düşünmemek, kötü şeyler dinlememek, kötü şeyler söylememek, kötü şeyler yapmamak şeklinde bir oruçtan bahsedilir. Ee, biz de biliyoruz ki e, İslam'da da en mükemmel oruç e, işte insanın e, sadece fiziki olarak bir şey yememesi içmemesi değil aynı zamanda kötülüklerden maddi ve manevi olarak bağını koparması e, ideal olan oruçtur. En doğru olan en mükemmel olan insanların gerçekleştirmesi e, istenen oruç bu olduğunu biz de biliyoruz. Arkadaşlar e, bu sabi e, cemaatine nasıl üye olunur? E, bir kere siz dışarıda doğanlar sabi olamazsınız. Böyle bir şey yok. Sabilik aileden gelen bir şeydir. İşte bu cemaatin içerisinde dini törenleri yürüten, yöneten rahipler vardır. Rahiplerin işte bir törenle bu göreve gelirler. Rahiplerin mutlaka vücutça kusursuz olması beklenir, sağlıklı olması beklenir ve soyunda yanlış inançlara şey yapmış, yanlış inançlara bulaşmış veya dinden dönmüş hiç kimsenin olmaması gerekir şeyde. Dolayısıyla şeyde rahiplik de daha çok uygulamaya baktığımız zaman babadan oğula geçen bir meslek olarak değerlendirilmektedir. Son bir noktaya da temas ederek bu konuyu kapatalım. Sümeyra Hanım çok geç gördüm şeyinizi. Yahudilik gibi mi derken yani dine girme Yahudi olma konusunda mı sordunuz? Tamam şey yapamadım kaçırdım herhalde. Doğru. Yahudi olarak doğulur. şey Yani siz Yahudi bir anneden doğduysanız Yahudisiniz. Siz bir e, manden aileye doğduysanız mandensiniz. E, bunun dışında manden olmak mümkün değildir. Ancak Yahudilik de e, dışarıdan e, bir insan isterse Yahudi dinine girebilecek kabul edilir. E, onu da e, kısaca şey yapmış olayım. Yani e, Yahudi aileye doğduysanız kesin Yahudisiniz. Ancak isterseniz Yahudi değilseniz de Yahudilik sizi bazı şeylerden sonra ritüellerden sonra kabul etmektedir e, son konumuz Arkadaşlar e, şeyin e, bu e, ne demiştik bu insanların hayatlarını su kenarlarında akarsu kenarlarında yaşıyorlar Çünkü akarsu bunların en temel ibadetlerini yerine getirdikleri yerler buralarda su kenarlarında mandi isminde bir mabetleri var küçük basık şeyli penceresiz bir şeydir bu kulübedir mandi diye isimlendirilir bu kulübenin yönü kuzeye doğrudur ışık alemine doğrudur kapısı ise güneydendir yani siz şeye girdiğiniz zaman binaya girdiğiniz o şeye girildiğinde güneyden girilir ve yüzünüz kuzeye doğrudur Şeyi budur e, yapısı budur. Ancak mandiye sadece rahipler girer. Rahipler dışında kişiler buraya girmesine izin verilmez. Hemen e, şeyin güneyinde e, bir havuz bulunur. Vaftiz havuzu. Bu işte akarsudan gelen bir kanal e, vardı ve o başka bir kanalla e, bu havuza gelen e, şey e, bir kanaldan e, havuza gelir. Öteki kanaldan havuzdan dışarı yakar su. Yani tabiri caizse akarsu niteliğini taşır ve buralarda vaftiz olmak, buralarda işte temizlik ritüellerini yerine getirmek mümkün olduğunu şey yapıyoruz. Mandi ışık aleminin temsilcisidir, sembolüdür ve şeyin dışında hiç kimse buraya girmez. İçinde de bir döşeme, bir tezzinat, bir süsleme yer almaz. E, sade basit e, küçük bir kulübedir, e, penceresizdir, e, tek bir kapıdan ibarettir diye tamamlayabiliriz. Özetleyecek olursak, e, Yahudiliğin içerisinde doğduğu tahmin edilen bir din, e, ancak Yahudilerle yaşadıkları tarihi mücadeleler sonucunda e, tamamen Yahudilikle bağlarını koparmış e, İran dinlerinden e, ortas Ortadoğu işte Mezopotamya, Asur, Babil dinlerinden etkilenmiş e, işte gök cisimlerine, astrolojiye, e, büyüye, sihire ilgi duyan bir dini gelenek. E, bir e, din adamları cümlesi var. Eee iyilik tanrısı ve ışık tanrısı ve karanlık tanrısı diye iki tanrının varlığını kabul eden kıyametin son geldiğinde işte ışık tanrısının galip geleceğini, karanlık tariğini, karanlık tanrısını hapsedeceğini öngören bir dini gelenek olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar, kısaca İslam hakkında da ben birkaç şey söyleyeyim. Biliyorsunuz İslam Hazreti Peygamber Efendimizin şeyim. E, aldığı vahi üzere tebliğ ettiği dinin adıdır. E, Hazreti Peygamber bir elçidir. E, bir din kurucusu değildir. Ona verilen vahiyi anlatmıştır. Hazreti Peygamber e, işte Arap yarımadasında ortaya çıkmış. E, kendi e, etrafındaki insanlara tebliğ ile başlamış. Daha sonra e, Mekke'de e, mücadelesini uzun süre e, verdikten sonra e, mecburen Medine'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Medine'ye göç ettikten sonra orada Yahudilerle ve e, İslam'a inanmayan Araplarla bir arada barış içerisinde yaşamıştır. Ancak e, Mekkeli müşriklerin saldırıları ve daha sonra da e, Medine'li e, Yahudilerin e, sözleşme kurallarını ihlal etmeleri sonucunda çeşitli savaşlara e, katılmak zorunda kalmıştır. Peygamber Efendimiz'in katıldığı savaş sayısı çok, savaş sayısı önemli değil. Peygamber Efendimiz'in döneminde yaşanan savaşlarda ölen insan sayısı çok azdır. Yüzlerle ifade edilebilecek kadar azdır. Yani bugün bir kişi bir saldırı düzenliyor ve yüzlerce insan öldürüyor. Yani o dönemdeki savaş şeyi çok farklı. Maalesef bizim e, kitaplarımız, siyer kitaplarımız daha çok e, Peygamber Efendimizin hayatını böyle bir savaş e, tarihi olarak anlatır. E, bu çok doğru bir anlatım tarzı değildir. Günümüzde Peygamber Efendimizin biz sadece bir savaş adamı, bir komutan olmadığını, aynı zamanda bir e, aile ferdi, aynı zamanda bir sivil, sivil yönetici, siyasi bir yönetici olduğunu, bir hakim olduğunu, bir ne bileyim işte e, komşu olduğunu görebiliyoruz. E, elhamdülillah günümüzde e, bu yönleriyle Peygamber Efendimiz'i anlatan e, yeni yeni çalışmalar yapılıyor. Yeterli olmamakla birlikte böyle bir ihtiyacın e, var olduğu gözlemleniyor. Evet. İnşallah daha da artacağına inanıyorum. İşte İslam'ın temel inanç prensiplerini hepimiz biliyoruz. İslam işte Allah'ın varlığına tek bir Allah'ın var olduğunu öğretir. Bu Allah'ın insanları doğruya sevk etmek için ihtiyaç duydukları bilgileri, kurtuluş bilgisini onlara getirmesi için bir vahiy gönderdiğini, bu vahiy de peygamberler aracılığıyla gönderdiğini biz biliyoruz. Dolayısıyla burada üç önemli şey ortaya çıkıyor. Allah, peygamber ve kitap. Bunlar İslam'ın en önemli e, inanç esaslarıdır. E, bunun haricinde e, İslam dini ölüm sonrası bir hayatın var olduğuna, ölüm sonrası o hayatta hepimizin, e, bu dünyada yaptığı ve e, yapmadığı şeylerden dolayı hesaba çekileceğini e, öğretir e, ve ona göre bir e, mükafat veya ceza sisteminin var olduğunu söyler. İşte cennet ve cehennemden bahseder. E, dün Adnan Hoca cennetten bahsetmiş. Haberiniz oldu mu Adnan Oktar? E, <gülüyor> cennet cehennem deyince. E, <gülüyor> Aklıma geldi. Bilmiyorum hiç kimse gördü mü Adnan Hoca'nın cennet cehennem tasvirlerini. Cehennem değil de cennet daha çok. Neyse interneti biraz karıştırın. Eminim göreceksiniz. Ee, i̇şte e, cennet e, olarak e, işte e, spor arabaların. Ee, işte e, yatların e, işte var olduğu bir cennet olduğunu işte bu e, arabalarla insanların yarış yapacakları ve heyecan yaşayacakları bu şeylerin hiç bitmeyeceğini biz can sıkıntısının olmayacağını işte e, insanların eşlerini e, işte Allah Teala'nın şeyle çok bir e, yani Aynı eşin çok farklı görünümlerde eşler birbirlerini görebileceklerini, dolayısıyla işte tek bir eşle yaşamak değil, işte birbirlerinden farklı farklı görünümlü eşlerin olacağını filan anlatmış. Tabi yani bu sonuçta Adnan Hoca'nın bir yorumudur. Ama şey yani böyle bir şey cennet cehennem tasavuru ilginç yani biliyorsunuz herkes Kendinin görebildiği e, bir şeyi e, e, cennet tasviri yapıyor. E, muhtemelen e, pek çok kişi cennete gidince e, hayal yani beklediğinden farklı bir cennet bulacaktır. Adnan Hoca'nın da öyle olacağını zannediyorum. Her neyse. E, biz devam edelim. E, ne dedik? E, i̇badetlerden bahsedelim. E, İslam'ın temel e, ibadeti e, namazdır. E, İslam'ın e, direği olarak Peygamber Efendimiz tarafından e, isimlendirilmiştir. E, namaz en önemli ibadettir. Ancak bunun yanı sıra e, e, İslam dini e, hem bedeni e, hem de e, e, manevi ibadetler e, yani hem maddi hem manevi ibadetler şey yapar. Mesela bazı parayla alakalı ibadetler vardır ki işte zekat gibi ancak işte öyle bir maddi güce sahip olan insanların yerine getirebileceği ibadettir. Elhamdülillah günümüzde bu yani İslam'ın zenginlik anlayışı pek çok kişi için geçerlidir. Yani İslam'ın geldiği ortamda kişi 80 gram altına sahipse ve 80 gram altını bir yıl boyunca e, muhafaza ediyorsa, kullanmıyorsa, yanında şey yapıyorsa bu kişi zengin sayılmıştır. Yani bilmiyorum altının gramı kaçtır ama bu çok büyük bir para değildir. E, aynı şekilde e, yine bedenen yerine getirilen bazı ibadetler parayla alakalı bir ibadet olarak e, hac ibadeti vardır. İşte hacın, tabi bunların hepsinin arkadaşlar fıkıh kitaplarında yani bir insana bu ibadetlerin farz olmasıyla alakalı şartlar vardır. Bir de bu farz olan ibadetlerin yerine getirilmesi ile alakalı şartlar vardır. Yani mesela hacla alakalı ibadeti konuşacak olursak ülkemizde hacca gitmek isteyen çok kişi vardır ama parası da olduğu halde para ödemeyi kabul ettiği halde hacca gidememektedir. Ekstra bazı şartlar vardır. Tabii bu tür engeller kişilerden kaynaklanmadığı için, onların elinde olmayan engeller olduğu için bir sorumluluk yaşamazlar. Kişiler kendi vazifeleri, üzerlerine düşen şeyleri yerine getirdikten sonra şey Allah'a kalmıştır. Allah, Allah Teala onların niyetlerini şey yapar işte oruç ibadeti vardır. Müslümanların yılda bir kez 30 gün tuttukları ve peygamber efendimizin bunun dışında sık sık şey uyguladığı bir ibadettir. Sadaka, yardım etmek gibi başka pek çok ibadette vardır. Mesela Ameli salih diye Kur'an-ı Kerim'de çok sık geçen bir kavramdan bahsetmemiz mümkün. Ameli salih Allah Teala'nın hoşnut olduğu iyi işlerin yapıldığı e, ibadetlerdir ki bir fakire yardım etmek, bir yetimin başına okşamak, e, ihtiyaç sahibi insanlara e, ihtiyaçlarını karşılamakta bu çerçevede değerlendirilebilir. Şimdi e, yani siz İslam konusunda hem bu işin eğitimini aldığınız için hem de bizzat bu daire içerisinde yaşadığınız için yeterince bilgiye sahipsiniz. Eğer şey olursa yani ben İslam'la alakalı şeyi bu kadarla tamamlamak istiyorum. Sormak istediğiniz veya sizin İslam'la diğer dinler arasında mukayese yapmak veya farklılıkları vurgulamak istediğiniz şeyler olursa Bunlara da biraz zaman ayırarak bugünkü dersimizi tamamlayabiliriz. Sormak istediğiniz bir şey var mı acaba? Evet buyurun Feyza Hanım. Yani ders notlarımız, e, ekrandaki notları e, gözden geçirirseniz. Pardon ben hangi son üniteden başladım? Son üniteden başlamamış olmam lazım. Oh, oh, çok çok özür diliyorum. Ee, evet. Evet. Şimdi siz söyleyince ben gördüm. Şimdi şöyle bir şey var. Burada bir karışıklık olabilir. Şimdi şeyin başında 22. 19. 307 diyor. 8. hafta. Aşağıda 14. hafta ders notu diyor. Hani hatırlattığınız iyi oldu. Ben hiç görmemişim bile. Direkt başladım. Zannedersem Gidişat böyle yani e, 14. hafta biraz yanlış gibi olsa gerek e, yani böyle işledik zaten siz e, bu dersi final sınavında bu dersten mükellef olacaksınız. Özel bir sebebi yok hayır yani bugün bu haftaki şey e, pdf burada bu çıktı ben de yani e, hiç e, şeye bakmadım yani ne oluyor ne bitiyor e, 14. hafta hiç görmedim bile. Oradan konuştuk. Zaten şimdi önümüzdeki haftadan itibaren Hint dinlerine geçiyoruz. Yani e, caizse Yahudilik, e, Hristiyanlık, İslam, bunlar peş peşe olan işte sabilik de bunlardan bir tanesi, Mecusilik, Orta Doğu'ya has dini gelenekler. Böylece bunları bitirmiş oluyoruz. E, uzak Doğu'ya doğru, Hint kıtasına doğru e, devam edeceğiz. E, yani zannedersem her ne kadar 14. hafta diyorsa da e, doğru o, olarak işledik e, şey değil yani e, bir e, sıkıntı olmaz inşallah Evet şöyle yükselmek e, bizim bu e, şeye baktığınız zaman, şu an ekranda bilmiyorum sizde de aynı şeyi mi görüyorsunuz. Üçüncü sayfaya, notlarımızın üçüncü sayfasına baktığınız zaman 14. hafta ders notu yazıyor. 14. hafta ders notu 14. hafta da işlenmesi lazım. Ancak bunun e, kitabın e, veya, e, başlığına baktığımız zaman en üstte e, 22.19.307 diyor. 8. hafta. Ben biraz onunla şey yaptım. Muhtemelen e, bu şey dosyayı yükleyen arkadaşlar da onu düşünerek yüklediler 8. hafta diye e, son değil yani e, şey yok e, yani bir sıkıntı yaşamazsınız inşallah Dediğim gibi bu zaten vize konusu dahilinde değil bu final konu yani vizeden sonraki bir konu ister bunu 8. hafta işleyelim ister 14. hafta yani çok bir şey değişmeyecek. Ancak işlediğimiz şey e, bağlam. Yani e, bence makul olandı. E, 14. hafta işlemek çok da şey değildi. Evet. Başka e, soru sormak isteyen arkadaşımız var mı acaba? Ben teşekkür ediyorum. Hepinize e, vize sınavı olan var mı aramızda? Allah kolaylık versin. Ee, i̇nşallah e, kazasız belasız geçersiniz. Estağfurullah. Yani bizim vazifemiz. <gülüyor> Ders anlatmak. Allah sizden de razı olsun, hepimizden. Sağ olun, var olun. Oldu. O zaman e, bu akşamlık bu kadarla yetinelim. E, bir dahaki hafta inşallah e, yeni konumuzla e, beraberiz. E, biz vize haftası münasebetiyle bir ders e, kopukluğu yaşamayacağız. Derslerimize devam edeceğimiz bize söylendi. E, devam edeceğiz. İyi de olur çünkü daha sonra havaların sıcaklaştığı bir ortamda ders yapmak daha sıkıntı olabiliyor. Biz böyle devam edelim derslerimizi bitirelim. Siz de finallerinize rahatlıkla girin diye ümit ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun var olun.